Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Merhabalar bugün Ömer Madra yok. Bendeniz Can Tombil ile berabersiniz. Telefon görüşmesini bu şekilde gerçekleştireceğiz. Dün... E... Suriye'deki gelişmelerle alakalı bir şeyler konuşabileceğimize dair kendi aramızda konuşmuştuk fakat bugünkü gelen haberler oldukça e, ilginç olca, olmuşa benziyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Suriye'ye müdahale oylamasını ertelemiş durumda e, Rusya'nın teklifi üzerine ertelemiş bu e, oylama Rusya'nın teklif ediyordu onu da hatırlatmak gerekirse Suriye yönetiminin e, Beşer Esad yönetiminin elinde bulunan e, kimyasal silahları e, teslim etmesini ve bunun karşılığında da saldırının gerçekleşmemesini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri de hemfikir olmuştu bu konuda ve ilginç gelişmelerde yaşanıyor. En ilgincisi galiba tekrar etmek gerekirse senato oylamayı ertelemiş ama tarihte belirtilmiyor ne zaman tekrar geleceğine dair. Böyle bir durum var tarihte şu anda. E, aslında e, bunun e, bir yoruma göre e, Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin e, Obama'nın içine düştüğü e, aslında Zor durumdan çıkış için bir e, e, attığı adımın Ruslar tarafından anında e, olumlu e, yanıt verilmesiyle e, hmm. ortaya çıktığını e, iddia ediliyor ki e, Bu çok yanlış değil çünkü biraz geriye dönüp bunun böyle Rusya'nın pat diye ortaya attığı bir öneri olmadığını e, Onun hemen öncesinde Londra'daki basın toplantısında e, John Kerry'nin bir hafta içinde Suriye elindeki nükle pardon nükleer diyorum kimyevi silahları teslim ederse Amerika'nın müdahalesine gerek olmaz demiş dedi evet. pazartesi günü ilk bu ortaya atıldığında başta İngiliz temsilcileri olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinden bazı e, çevrelerde e, bunu Kerinin bir e, John Kerry'nin bir gafı, bunun gerçekçi olmayan bir öneri olduğu ve hatta dediğim gibi e, birkaç e, şeyde okudum bunu e, John Kerry'nin bir gafı olduğunu hatta Amerikan e, temsilciler meclisinden bazı Demokrat e, üyeler e, de, o, dahil olmak üzere söylediler hı hı. ve e, ama. E, Dolayısıyla bu yani ciddi alınmayan bir öneri gibi, ortaya söylenmiş, ciddi alınmayan bir öneri gibiydi. Fakat e, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu öneriyi e, birdenbire e, Suriye Dışişleri Bakanı'na yönelik e, somut adımları olan bir öneriye çevirmesi ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın da bunu kabul etmesi, bunu esas önemli olan Suriye Dışişleri Bakanı'nın Lavrov'la görüşmesi sonrasında bu öneriyi kabul etmesi evet. tabi huzurunda işin vasfını bütünüyle değiştiriyor şimdi senatonun erteleme kararını alan senatodaki demokrat çoğunluğun sözcüsü yani senato grup başkanı yarınki oylamayı Başkan Obama'nın bu kimyasal silahları Suriye tarafından nasıl olacağını biraz sonra tartışalım. 2-3 tane seçenek var. Suriye tarafından teslim edilmesi veya nötralize edilmesi görüşmelerinde elini rahatlatmak için ertelediğini söyledi. Aslında onun içine elini rahatlatmak için Derken şunu söylemek, belirtmek gerekir, Obama'nın senatoda ve kongrede yani temsilciler meclisinde dolayısıyla kongrede Suriye'ye askeri müdahale kararını geçirtme şansı geçirmeme şansından daha azdı. Yani bu kararın reddedilme şansı daha yüksekti. Evet böyle bir rol yani. Evet evet böyle bir, ciddi biçimde yüksekti Zaten dikkat ederseniz dün akşam e, Başkan Obama Barack Obama e, Konuşmasında e, Kongrede Kaybedebilirim e, Böyle bir oylamayı Kongrede kaybedebilirimi kendisi kabul etti Söyledi Hatta daha da e, ileri gitti O zaman ne yapacağımı da bilmiyorum şimdi dedi Yani kongrede kaybedersem gene de Vururum lafını da etmedi Dolayısıyla aslında senato'da çoğunluğun sözcüsü yani se demokrat grubun çözü sözcüsü başkanı Suriye ile pazarlık perspektifini ortaya çıkması üzerine senatoda başkan obamaya askeri operasyon yapma izni oylamasını ertelerken bahane bu gerekçe bu pazarlık perspektifinin ortaya çıkması üzerine Ee, aslında şöyle yani Dediğim gibi e, Burada Suriye kadar e, Barack Obama açısından da e, Bir sıkışmışlığa Çözüm e, arayışı e, Var ve e, Sonuçta şu ortaya çıkıyor ki e, Burada sadece e, Suriye değil Aynı zamanda Batı'da Yani nasıl e, Birleşik Krallık'ta, Britanya'da e, Hükümetin isteğine rağmen Hayır kararı çıktı Kongrede de Amerika Birleşik Devletleri'ne Benzer bir hayır kararı çıkması Durumunda bu sefer aslında Amerika Birleşik Devletleri Çok daha zor durumda kalabilirdi Ve ilginç bir dengeyle Madem Suriye'deki Sorun Esad'ın 100 bin kişiyi Veya Esad'ın Esad öldürmedi tabi muhaliflerde insan öldürüyorlar diye Direniş ve esat çatışması esat güçler arasındaki çatışmanın 100 bin 106 bin kişiyi öldürmesinden ziyade iş, kimya kimyevi silahların kullanılmasına indirgendiği için sorun kimyevi silahlar üzerinden çözülecek. Evet. nasıl çözülecek? Sorun herhalde oydu. Nasıl çözülebilecek tabi sorusu var ve kolay bir çözüm değil bu kabul edildi gibi gözükürse de çok kolay değil. Şimdi burada iki üç tane adım var. Birincisi, <gülüyor> Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreterinin hemen önerdiği ve Amerikan e, Amerikan e, Senatosunda e, da benzer sözcünün önerdiği e, çözüm ilk adımı, belki en doğru adımı, e, Suriye'nin e, e, kimya silahların yasaklanması. Sözleşmesini imzalaması. Çünkü e, Esa, e, Suriye kimyesi, kimyasal silahların Kullanımını yasaklayan Konvansiyonu sözleşmeyi imzaladığı Andan itibaren ki imzalarsa bu 190. Ülke olacak bunu imzalayan e, Ardından Her türlü kullanım Otomatik olarak yasa dışı hale geliyor Ve Birleşmiş Milletlerin 24 saat içindeki otomatik denet Yani izin almak gerekmiyor Hı hı. Otomatik denetimine giriyor ve e, a, ve aynı zamanda elindeki listeleri vermek zorunda falan filan. La, peki Lavrov'un açıklamasında bu imzadan bahsediliyor muydu? Her, yok, Lavrov'un açıklamasında sadece kimyavi, kimyasal silahların, bu şimdi söylediğim şey, e, nasıl neler olabilir, nasıl çözülebilir? Çünkü bu e, Lavrov'un açıklaması sadece kimyasal silahların nötralize edilmesine evet. yönelik bir tabir. Ama bu nötralize etmeyi kim yapacak? Birleşmiş Milletler'in denetiminde mi yapılacak? Ee, Rus e, üstlerine mi götürüp e, kimyasal silahlar teslim edilecek? E, Suriye'de savaş devam ederken Amerikan e, veya e, kimyasal silahların denetlenmesi e, ajansından Lahey'deki ajansdan denetçiler gelip bu kimyasal silah depolarında Nöbet mi tutacaklar? Yani bu savaş devam ediyor çünkü aynı zamanda orada. Savaş olmayan bir ülkede değiliz. Evet. E, Libya'da Kaddafi'ye saldırı öncesinde Libya'da kimyasal silahların e, Libya imzalamıştı. Ve e, Libya'da saldırı Kaddafi rejimine saldırı öncesinde kimyasal silahların aşağı yukarı 3'te 1 yanılmıyorsam e, etkisiz hale getirildi. Çünkü bunların sadece denetlenmesi değil bir de aynı zamanda etkisiz hale getirilmesi ki kimyasal silah oldukları için de e, sadece tapalarını patlayıcı tapalarını sökmekle bitmeyen bir e, süreç gerektiriyor. Burada 2-3 tane e, yol var ve bu yollardan hangisi işte şimdi artık pazarlık dediğimiz şey bunlar üzerinden olacak tahmin ediyorum. E, bu yollardan bir tanesi e, stokların e, sadece denetim altında tutulması. E, aşağı yukarı 40 ayrı yerde e, kimyasal e, silah deposu var Suriye'nin Bunlar hemen hemen biliniyorlar Ama şu, son dönemde bunlar daha da küçük e, depolara dağıtıldılar mı bilmiyoruz tabii Ama 40 civarında olduğunu biliyorduk ya, Biliyorduk derken e, şeyler biliyorlardı e, Uluslararası gözlemciler Stokların denetimine mi yetinilecek? E, stoklar teslim mi edilecek? Suriye stokları teslim mi edecek? Kime teslim edecek? Nasıl teslim edilecek? E, üçüncüsü, e, imha mı edilecek bu stoklar herhalde? İma edilirse nasıl imha edilecekler? Tabii bu, bunların hepsi çok e, ciddi e, pazarlık, hazırlık, lojikasyonlar. E, gerektiren işler. Bir de tabi ki bunun yanında sadece stokların imha edilmesi veya teslim edilmesi değil e, Suriye'de rejimin e, kimyevi e, silah üretimini de durdurması ve bu elindeki üretim araçlarını yok etmesi, imha etmesi de gerekiyor. Çünkü Bir de, de üretim süreci Suriye... varışının içerisinde yani. E tabi Suriye Hı. hazır kimyevi silah almıyor. Kendisi de üretiyor kimyevi silahları ham madde alıp kendisi de üretiyor kimyevi silahları. Dolayısıyla üretimin de durdurulması lazım. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şu anda artık pazarlık eğer olursa ki bu galiba iki taraf içinde hatta üç taraf içinde yani Rusya Amerika ve Suriye içinde bir pazarlık çıkış kapısı gibi gözüküyor ve bu kanala gidecek ve askeri müdahale bugün herhangi bir askeri müdahale bir gün öncesinden nazaran ihtimali çok çok çok azalmış durumda. Evet. Bu da Suriye muhalefetini Suriye Özgür Suriye ordusunun başındaki generalin çok öfkeli demeçler verdiğini gördüm Dün akşam böyle bir perspektivin kabul edilemez olduğunu. Suriye'nin hiçbir zaman Esad rejiminin Silahları vermeyeceğini Amerikalıların Kendilerini Amerikalıların Oyuna geldiğini Falan söylüyor Yani muhalefet açısından da Bu Beklentilerinin Tamamen alt olması demek Üçüncü Ama bu muhalefetin de Bütün ümidini Askeri müdahaleye indirgemesi ve aslında içeride bekledik söyledikleri kadar iddia ettikleri kadar duruma hakim olmamalarının da bir yansıması. Bu kimyasal yani dolayısıyla önümüzdeki günlerde kimyasal silahların kullanımıyla ilgili daha doğrusu kimyasal silahların teslim edilmesi ve işte Ne, ne yapılacaksa denetim altına alınmasıyla ilgili bir e, pazarlık süreci başacak artık ciddi bir pazarlık başlayacak demektir Hatta bu pazarlığın bir üçü e, bir e, bir farklı üçüncü veya dördüncü e, cephesi de e, ortaya atıldı bir bir, bir taraftan e, İran Ee, üzerinden dile getirilen ee, Rusların da buna sıcak baktığı ee, Başar Esad'ın aday olmayacağı 2014 yılında bir başkanlık seçiminin e, gündeme getirilmesi Hı. ve böylece e, seçimle e, bu çatışmanın e, bir seçim perspektifiyle seçilmesi Durdurulması veyahut çözüme yönelik bir kapının açılması Bu tabi böyle bir çatışma ortamında seçim nasıl olur sorusu cevapsız duruyor Ama gördüğümüz gibi artık bir pazarlık açık bir pazarlık kısmen başlamış durumda evet. Ve müdahale edip orayı Libya'da olduğu gibi Irak'ta olduğu gibi Başbakan Erdoğan'ın söylediği gibi işte Bosna'da olduğu gibi dış askeri müdahaleyle oradaki sorunu çözme opsiyonu bugün birkaç gün öncesine nazaran çok daha zayıflamış durumda. Tabi gelişmeler her an başka yöne kayabilir. Evet, Ben de tam olarak bunu soracaktım. Türkiye bu pazarlığın neresinde olacak? Çünkü Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman şey diyordu bu kimyasal silah envanterlerinin çıkarılması veya devri gibi Konuyla zaman kazandırılmaya çalışılırsa Beşer Esad'ın bundan sonraki da yeşil ışık yakılmış olur diyerek de bu pazarlık sürecinde de galiba bir kırmızı ışık yakıyordu. Türkiye'nin konumu ne olacak peki bu pazarlık sürecinde? Şimdi galiba Türkiye biraz evvel dediğim gibi bu biraz evvel şey dedim ya John Kerry ilk defa bunu ortaya attığında Londra'daki basın toplantısında Amerikan ve bütün müdahale yanları... Bunu ciddiye almadılar ilk anda. Bunu böyle bir bröf gibi gördüler ve pozisyonlar biraz o zamanın pozisyonu. Bence Ahmet Davutoğlu'nun pozisyonu da biraz o zamanda kalmış bir pozisyon. Veyahut Suriye muhalefet, Suriye-Özgür Suriye ordusunun başındaki generalin pozisyonunu çok andırıyor. Fakat zannediyorum değişmek zorunda kalacaklar. Çünkü evet. Türkiye'nin tek başına askeri müdahale yapacak hali yok diyebiliriz. Ve eğer böyle bir pazarlık başlarsa biraz kontripiyede kalacak Türkiye ee, pozisyonunu, politikasını, diplomasisini değiştirmek zorunda kalacak. Beşer Esad'ın gitmesiyle yetinmek e, durumunda kalabilir. Yani Beşer Esad'ın e, gitmesi nasıl bir gitme olur bilmiyoruz. Başka bir ülkeye mi gider, Uluslararası ceza Mahkemesi'ne mi sevk edilir, onun koşulları olabilmesinin de bir koşulu var. Böyle bir durumda yani Beşer Esad'ın ve birkaç bu işin sorumlusu yani bu işlerken kimenin silahlardan bahsetmiyorum, bu ayak yürüyüş şeylerin protesto gösterilerini ilk başta şiddetle büyük bir şiddetle bastırıp işin iç savaşa dönmesinin sorumlusu olan hükümet görevlinin böyle bir Anlaşma ortamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmeleri mümkün. Ama bunun için de Suriye e, Konvansiyonu, e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş konvansiyonu, Roma Konvansiyonu'nu imzalamadığı için ancak bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile mümkün olabilir. Bu da pazarlığın bir parçası olacak evet. aynı zamanda. Ama şu anda Türkiye'nin pozisyonunda olan, yani Suriye'ye müdahale evet pozisyonda olan e, Arap ülkeleri e, kadar e, hayır e, pozisyonda olan Arap ülkeleri var. E, yani şu anda Suriye'ye müdahaleye Amerika'nın veyahut e, Batı e, güçlerinin, Batı İttifakı'nın e, Suriye'ye müdahalesine kesinlikle karşı olan dört tane Arap ülkesi var. Biri Cezayir, biri Mısır, biri Irak ve en anlamlısı dördüncüsü de Tunus. Yani ennahta hükümeti, AKP'nin kendine yakın e, hissettiği Tunus'taki ennahtanın çoğunlukta olduğu hükümet e, de e, açık biçimde Mısır, e, Suriye'ye bir e, Amerikan askeri müdahalesinin e, çok kötü sonuçlar vereceğini, eser olarak da yanlış olduğunu, e, kabul edilemez olduğunu ilan etti. E, Suriye'ye müdahaleye evet e, diyenler ise Suudi Arabistan, Yemen öldün evet. dolaylı biçimde Katar, Kuvvet, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri yani ağırlıklı olarak bir de Libya evet. Libya'da da hükümetin nasıl nasıl bir yönetim olduğu daha o oh, şahibeli buna karşılık Birleşmiş Milletler Kararıyla ha hayır diyenler arasında Lübnan'da var tabii unuttum. Arap ülkesi olarak. Yani Cezayir, Tunus, Mısır, Irak ve Lübnan var. Mısır askeri yani. darbeden önce evet diyenler arasında mıydı yoksa yani daha doğrusu müdahale ta tarafında muhaliflerin tarafında bulunan bir cenahta mıydı yoksa e, aynı şekilde böyle bir müdahalenin olasılığına dair de karşı ta tavrını koyan ülkeler arasında mıydı yine? Hangisi? E, Mısır. Yani şey e, Mursi detay olsun diye soruyorum aslında bunu. Ya, Mursi, o, Mursi yönetimi. E, Mursi son e, dönemde e dönemde e, Suriye'ye e, onu şimdi hatırlayamadım orada bir karar almıştı Mursi e, devrilmeden bir ay önce e, e, Suriye'de muhalefeti destekleme kararı almıştı hatırladığım kadarıyla bir şekilde destekleme kararı da almıştı evet almıştı Mursi evet öyle hatırlıyorum e, sen son dönemlerde almıştı bunu diye hatırlıyorum e, şimdi bu Arap dünyasında böyle bir blok yok Mısır'da orduya destek Mısır'da ordunun darbesini Destekleyenler Mesela Bu sefer Cezayir buluyoruz Hani Suriye'ye müdahaleye hayır Diyenlerin yanında Mısır'da orduya destekleyen Arasında Cezayir var Ee, ama diğer taraftan Suriye'de müdahaleye evet diyen e, Suudi Arabistan Mısır'daki e, o, e, Ordu darbesine e, En fazla destekleyen ülkelerden Bir tanesi. Evet. E, Ürdün de öyle e, Mısır'daki Ordu darbesini destekleyen e, Ülkelerden biri Suriye şu anda. Biraz evvel Suriye'ye müdahaleye evet diyen Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu sefer Mısır'da ordu darbesine destekleyenlerin arasında görüyoruz e, Müslüman kardeşleri destekleyenler ise bu sefer Suriye'ye müdahaleye hayır diyen e, Tunus'u, bu sefer Müslüman kardeşleri destekleyenler arasına giriyoruz. Türkiye, Suriye'de müdahaleye evet diyen bir ülke Türkiye. Yani en önde gelenlerden bir tanesi, müdahalenin en fazla da savuncusu. Diğer taraftan Müslüman kardeşleri destekleyen ülke. Çok da fazla yok Müslüman kardeşleri destekleyen baka, baktığımız zaman Ara, e, Orta Doğu dünyasında yani Tunus var, Sudan var, Türkiye var bir de Gazze şerisinde Hamas var. Onun dışında açıkça e, Müslüman kardeşleri destekleyen yok. Ne, Libya, Yemen, Oman, Irak falan tarafsız kalmış durumdalar bu e, Mısır konusunda da. Bunları şunun için söylüyorum yani burada sistemli her ülkenin e, işte Mısır'daki darbeye karşı olanlar aynı zamanda e, Suriye'de muhalefeti de e, gözü kapalı destekliyorlar. Yok Değil. Evet. Çok farklı pozisyonlar var burada ve zaten uluslararası de böyle bir şeydir. Ee, bence Türkiye biraz fazla e, e, dogmatik doktriner dogmatik e, bir dış politika savrulmasının e, kendi e, sesinin de şehvetine kapılarak yankısını e, kendi sesinin yankısını başkalarının alkışı gibi algılayarak da eee Bayağı ciddi bir e, dış politika kapanı e, içinde. E, umarım e, önümüzdeki günlerde Suriye konusunda e, bir e, pazarlık, bir çözümün e, bir e, pazarlık yöntemiyle, siyasi müzakere yöntemiyle e, çözülmesi kapısı e, açılır ve e, Türkiye'de, e, bir e, askeri maceranın tarafı olmaktan böylece kurtulur. Aynı zamanda bu hem hani bu John Kerry'nin açtığı el, Lavrov'un hemen gördüğü ve su, e, bu açtığı el aslında Türkiye'yi de kurtarıyor. E, bunu da belirtmek lazım. Evet. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Eee ilginç geçmeler vardı. Deva, takip etmeye devam edeceğiz görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu